Katılım bankalarından ev alacağım. Buna İslam nasıl bir fetva veriyor? Açıklar mısınız demişler hocam? Evet. E, katılım bankalara öncelikle bu evin kendisi sahibi olmalıdır. Yani Hı -hı. katılım bankası öncelikle bu evi almalıdır. Satın almalıdır. Daha sonra vadelendirerek müşterisine vade önemli değil. Yani kaç ay vade o kadar Hı -hı. önemli değil. Vadelendirerek satabilir. Ama öncelikle bu evin mülkiyetine kendisinin sahip olması gerekir.